Uzunca bir soru var. Sorunun özeti şu. Her geceyi Kadir bilmek, her geleni Hızır bilmek vardır ya hocam. İzleyicimiz diyor ki normal gün ve gecelere nispetle mübarek gün ve gecelerde biraz daha böyle salih bir insan oluyoruz. İbadet noktasında daha fazla şeyler yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim ve namaza olan haşir neşirliğimiz biraz daha artıyor. Ama hariç günlerde dünyevi işlere daha fazla dalıyoruz. Her geceyi nasıl böyle daha iyi ihya edebiliriz? Hocam bir iki bir şey söylerse inşallah biz de o minvalde ilerleyelim demişler. Evet yani Cenab-ı Hak her gecemizi hakikaten Kadir gibi veya mübarek geceler gibi değerlendirmeyi bize de, bizi dinleyenlere de bütün Müslümanlara nasip etsin. Ancak Amin. biz insanız. İnsanın saatleri farklı olur. Saatler farklı olduğunda bazen bir gece sabaha kadar ibadet edersiniz. Bazen de iki rekat işte teheccüd kılarsınız. Bazen sadece farzlar yerine getirir. Nafile olarak teheccüde vesaire kalkmaksız bu insanın tabiatında var olan bir şeydir. Burada önemli olan niyetimizdir. Ve bu niyetimizi amele dökme gayretimizdir. Niyetimiz kalkıp teheccüd kılmak ve bunun için de kararlı bir şekilde hareket ediyoruz, erken yatıyoruz. Saatımızı kuruyoruz. Ama kalkamadık Allah'ın izni keremiyle. Niyetimiz kalkmışçasına, eda etmişçesine sevab bize yazdırır. Niyetül mümini khayrun min amelihi. Müminin kararlılığı, kararlı niyeti, azimli olması amelinden daha hayırlıdır diyor. Onun için e, elbette insanın gecelerini ve gündüzlerini, Farz ve vaciplerin dışındaki nafile ibadetlerle değerlendirme azmi çok önemli. Ama değerlendiremese de çeşitli nedenlerden dolayı bilsin ki allah Teala bizim dinimiz diye ruhsatı çok geniş yapmış. Bizim dinimizde kolaylık var. Bundan dolayı hayıflanıp böyle psikolojik bir sıkıntıya vesaire girmez. Kul gücü oranındadır. Farzları yerine getirecek. Haramlardan kaçınacak, nafilelerde de gücü oranında yapmaya gayret edecektir. İnşallah.